Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Yurt Efem'in özel ve güzel dinleyicileri. Bir Kur'an kavramıyla da karşınızdayız. Bugün sizlere geçen hafta programı takip eden arkadaşlarımızın yakinen bileceği gibi diğer bir konuyla karşı karşıya olacağız. Hepimizin şu veya bu şekilde ama az veya çok ...işlediğimiz günahlarla ilgili... ...fısk kavramını... ...inşallah gündeme getirmeye çalışacağız. Daha önceki haftalarımızda olduğu gibi... ...bu haftada... ...yine stüdyomuzda... ...sizin adınıza sorularla konuyu zenginleştirecek... E, ...Ünal Hoca kardeşimiz var. E, sözü ve... ...soruyu... ...konuya girişi... ...ona bırakayım inşallah. Selamun aleyküm. Ben de hayırlı akşamlar... ...temennisiyle beraber... Konumuz fısk. Fasıklıkla ilgili bir konu. Toplumda bu konu e, hafife alınıyor. Fasıklık meselesi. Oysa Kur'an-ı Kerim'de karşımıza ciddi bir yaptırım gücü olan lügat manasıyla, sünnette uygulanma manasıyla, tarih boyuncaki haliyle ciddi bir kavram olan fasıklık konusunda hocama sizler adına soruları yöneteceğim. Tabii ki öncelikle... Bunun lügat manasını bir anlamak lazım. Fasıklık nedir, fısk nedir? Bunu bir anladıktan sonrası gerisi kolaydır. Buyurun hocam. Evet, Kur'an-ı Kerim'de toplam olarak fısk ve fasık kelimeleri 54 yerde zikredilir. Dolayısıyla önemli bir kavramdır. Kaçınılması, içtinab edilmesi yönüyle hepimizin ısrarla, Allah'ı her an hatırladığımız için onun yasaklarını kırmızı ışık şeklindeki yoldaki işaretleri değerlendirmemiz lazım. Fısk, kelime anlamı yönüyle e, cahiliye döneminde Araplar tarafından bilinen, kullanılan, fakat sadece e, hayvanların arasındaki bir durumla alakalı değerlendirilen bir kavramdı. Kur'an bunu Arapların anladığı anlamın dışına çıkartarak, insanlarla alakalı e, faaliyetlere e, yöneltti. Araplar eskiden beri fısk kelimesini iki şey için kullanırlardı. Biri meyveler için, ikincisi zararlı haşerat, hayvanlar için kullanırlardı. Meyvenin filizlenip kabuğundan dışarıya çıkmasına, kabuğunu yarıp e, filizlenmesine, e, kozasının dışına taşmasına fısk dedikleri gibi aynı zamanda Özellikle farenin, zehirli haşeratın, bazı hayvanların yuvasından çıkmasına da fısk derler idi. Kur'an bu anlamları genişletti ve insanlar için kullanmaya başladı. Dolayısıyla Kur'an'ın fısk olarak e, nitelediği özellik, yoldan çıkmaya, itaat etmekten, Allah'ın hududuna riayetten, ee, dışarıya çıkmaya, yani günahlara dalmaya, büyük günahları işlemek veya küçük günahlarda ısrar etmek e, yönüyle Allah'a itaatten az veya çok çıkmaya fısk dedi Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu fıskı işleyene Arapça'da ismi fail sigası olarak fasık denilir. Yani fısk yapan, fısk işleyen demektir. Ee, i̇şte Allah'tan itaatten az veya çok ayrılana, Kur'an-ı Kerim fasık der. Tabii bu fasıklık Kur'an'a göre öncelikle kafirlere ait bir özelliktir. Sorumuzun e, lügat manasını anladıktan sonra şöyle e, ikinci sorumuzu yöneltebiliriz. Fızk işleyen yani fasık kimse müminlikten çıkar mı? Tarihte bu konuda çeşitli tartışmaların olduğunda malum bu konuda... Bir açıklama yapacak olursak, birincisi çok önemli. Fasık bir kimse dinden çıkar mı, imandan evet. çıkar mı kelimesi üzerinde durduktan sonra tarih içerisindeki serini de bir aktarırsak güzel olur inşallah. Evet. Kur'an-ı Kerim fasıklığı temelde şeytana ait, kafirlere, münafıklara ve ehli kitabı ait bir özellik olarak vurgular. Kur'an'ın fısk olarak ifade ettiği kavramların... Dörtte üçünü en azından bu e, İslam dışı e, zihniyete mensup e, kişilerin tavırları olarak değerlendirildiğini görürüz. Bir de kelime anlamı da zaten normali dışlamak, hududu çiğnemek, e, sınırları aşmak anlamına geldiği için e, tarihte mezhepler arasında e, günah işleyen, özellikle günahta devam eden, ya da büyük günah dediğimiz Allah'ın cehennemle tehdit ettiği ya da lanet ifadesiyle vurgulanan, dünyada had cezası gerektiren suçları işleyenlere bazı e, Müslüman mezhepler e, mümin olarak değerlendirmemiş. Onları kafirler olarak değerlendirmiş. Söz gelimi hariciler, e, günahda ısrar eden, küçük de olsa günahı devamlı yapmaya üşenmeyen, ...ya da hayatında bir defada olsa büyük bir günah işleyen kimseye mümin demezler. Bir defada olsa. Defa olsa büyük bir günah işleyen, söz gelimi namazını terk eden, kasten böyle bir günah, büyük, büyük bir günahtır. Ya da hayatta bir defa olsun içki içenlere bazı alimlerin Müslüman demediğini biliyoruz. Bunlar özellikle hariciler olarak kabul edilen... Bugün pek günümüze gelmemiş ama yer yer e, tekfirci gruplar olarak e, hemen her ülkede az da olsa sayılarının bulunduğu, yer yer Kur'an'dan yola çıkarak, hadislerden yola çıkarak e, mümine günahı yakıştıramadıkları için bu ifadeyi kullananlar olmuş. E, Ehl-i sünnet e, bir günahı insanın ne kadar dikkat etse de etmese de, e, Hayatında hiçbir günahı işlemeden e, yaşamasının çok zor olduğunu hesaba katarak, insanın beşer yapısından yola çıkarak bir hata olarak e, küçük günahı arada sırada işleyebileceğini, büyük günahlardan kaçınması gerektiğini ama büyük günahı da hata ile işlemiş olsa hemen tevbe etmek kastıyla e, değerlendirmiş olsa buna fasık denilebilir ama... Bu fasık kafir anlamında değil, günahkar anlamındadır ve Allah günahları tövbe ile affeder, zihniyetinden yola çıkarak e, fısk işleyeni ebedi cehennemlik yani kafirlerin e, özelliği olarak görmemişler. Bu ikisi arasında yine üçüncü bir mezhep var. Bugün e, bağlı olanları hemen hemen dünyada yine pek yok. Mu'tezile dediğimiz mezhep. İnsanların oluşturduğu mezhep. Onlar da fısk işleyeni ne mümin ne de kafir kabul etmişler. Beynes vel arz gibi. Yani ne mümindir ne de kafirdir. İkisinin arasında bir şeydir. Ya da ahirette de bunun neticesi olarak ne cennete ne cehenneme gidecekler. Arafta kalacaklar. Ya da Allah'ın rahmeti e, gelinceye kadar bekleyecekler. Gibi değerlendirmelerde bulunmuşlar. Dolayısıyla bu hassasiyet nedendir? Kur'an-ı Kerim'de insanın e, Allah'ın hududunu koyduğu sınırları çiğneye, çiğneyen kimseye karşı bir tehdit oluşturduğu, e, azapla tehdit ettiği onları, e, ebedi cehennemlik olarak vurguladı. özellikle Nisa suresinin 13. 14. ayetlerinde, e, Allah'a isyan edenlere ebedi cehennemlik verdiği e, gibi hususlardan yola çıkarak değerlendirmişler. Çünkü, fısk, Allah'ın hududunun dışına çıkmak olduğu gibi, Allah'ın fıtrat olarak bize verdiği güzelliği, ah seni takvim mashariyetini e, beğenmemek, fıtratın dejenere olması, yani güzel yaratılıştan bir sapma olarak vurgulanmıştır. Kur'an'da temel olarak e, fısk, şeytan başta olmak üzere büyük kafirlerin özelliği olarak vurgulanmış. Dolayısıyla... Ee, daha çok imanın zıttı olarak e, fısk gündeme gelmiş ama Kur'an yine aynı zamanda bazen sadece Allah'a itaat olan salih amellerin zıttı olarak da e, bu kavramı kullanmıştır. O yüzden Kur'an'dan yola çıkarak e, fıskın hem esas olarak kafirlere ait bir özellik olduğu gibi, iğreti olarak çok cüz'i bir şekilde kısmen, ...günahkar müminlere de atfedilebileceğini değerlendirmek lazım. Ama bugün klasik değerlendirme ile fasık denilince sadece günahkar müminler kastediliyor. Bu da Kur'an'a uygun bir tamlama tanımlama değildir. Çünkü Kur'an fasığı daha çok kafirlerin yaptığı bir iş olarak, kafirlik olarak değerlendirir. Müslüman'a tekrar edelim izafi olarak, geçici, iğreti olarak e, aslında kafirin temel özelliği olan bu günahkar özellik müminde geçici olarak verilebilir. Hani nasıl dosdoğru yolda giden bir kimsenin e, ne kadar dikkat etse, ederse etsin, e, ayağının bir kayı vermesi gibi e, fısk da beşer olması hasebiyle insanın bazen dalgınlıkla... E, Israrla yapmamak üzere ayağının kayması bir sürç, bir zelle şeklinde değerlendirilebilir. Yani özetle demek istiyorum ki fısk temelde bir küfür eylemidir. Küfrün itikadi değilse de ameli yani fiille alakalı özelliğini ifade eder. Kalbin işlediği fısk tümüyle küfürdür ama kalbin dışında diğer organların işlediği itaatsizlik fısk olarak ifade edilir. Ameli salih mümin için ne kadar önemli ise, ne kadar e, mümin iman ettiğinden dolayı salih amel işlerse, kafir içinde fısk böyledir. Küfründen dolayı Allah'a itaat etmemesi çok doğal oluyor, çünkü Allah'ın ölçüsünü kabul etmiyor. İşte mümin için ameli i salih neyse, kafir içinde fısk odur. Nasıl iğreti olarak bazı kafirlerde mümine ait güzel bir amel, bir davranış bulunabilir, ama bununla birlikte o yine de kafir ise aynı şekilde mümin olan güzel insanda da bazen nasılsa bir çirkin davranış ortaya çıkabilir. Ee, o da e, tövbe etmek ve ondan vazgeçmek şartıyla e, imanından inşallah çıkmaz. Şimdi burada anlayacağımız ehli sünnet hassas yaklaşmış meseleye. Evet. Diğerleri biraz daha e, bu konuda uç noktalarına kadar taşımışlar. Belki onlarda iyi niyetlerinden insanları günahtan, hatadan, kusurdan evet. koruyabiliriz bunları getirme niyetiyle. E, Tabi ki Kur'an'a tek başına yöneldiğinizde sünneti devreden çıkınca bu tür şeyler sık sık karşımıza çıkıyor. Hatta Kur'an'a yönelmek değil Kur'an'ın sadece bazı ayetlerine yönelmek. Yani Kur'an en güzel bir şekilde kendi kendisini tefsir eder. Ee, sözün başlarında da bir iki defa tekrar ettim. Kur'an fasıklığı daha çok kafirlerin özelliği olarak vurgular ama bununla birlikte az sayıda da olsa müminlerin bazı yanlış davranışlarına da Kur'an fısk demiştir. Dolayısıyla Zaten. sadece Kur'an'dan yola çıkarak bile olsa Kur'an bütünlüğü fıskı sadece kafirlere ait bir özellik olarak değerlendiriliyor. de ayetin Nuzul sebebinde de, e, sebebinde de e, bir sahabenin kendi ailesini yakınlarını kurtarmak adına Mekke hareketini bildirmesi konusunda bunu görüyoruz. Diğer taraftan işte zekatları toplamakla görevlendirilmiş bir kimsenin daha önce düşman olduğu bir kavime gitmek yerine öldürürler beni korkusuyla geri dönüp onlar bunu bana vermediler diye peygambere gelmesi ve peygamberin aleyhissalatü vesselam oraya bir Ordu bir müfreze göndermesi neticesinde bunun yanlış olduğu ortaya çıkınca bu kavramda kendisinde böyle ifade edildi. Böyle çıkınca peygamber de onları görüyoruz ki sünnetin içerisinde yaşanan İslam hayatının içerisinde peygamberin vesselam zamanında onları küfür olarak ilan etmiyor. Yine Müslümanların içerisinde düzeltilmeleri konusunda böyle böyle yapmayın ümmetine nasihatlarda bulunuyor. Şimdi buradan hareketle fasık kimselerden imamlık ve yöneticilik Müslümanlara tabii ki yapması hususunda bu konuda dinimiz bize bir engel teşkil eder mi? koyar mı veya koyuyorsa sınırları bunun nelerdir? Evet. İmamlık iki türlü de el alınabilir. Tabii. Bir küçük imamlık namazlarımızı kıldıran, bir diğeri de büyük imamlık. Yöneticilere İslam'da evet. verilen bir e, vasıf, bir sıfat. Buradan hareket edersek ne söyleyebiliriz? Evet. Tabi tekrar e, vurgulamakta fayda var. E, fasıklık imanı zarar vermez. Dolayısıyla hepimiz fasık olabiliriz gibi bir anlayış ortaya çıkmamalıdır. Müslümana ait temel bir özellik salih amel sahibi olmasıdır. Fısk iğretidir. Küfre ait bir özelliktir. Sadece yanlışlıkla bir e, istisnai durum olarak mümine e, silayet edebilir. Hani Mikrobun insana yerleşince nasıl e, ölümcül olabiliyor ise ama e, ne kadar dikkat ederseniz küçük ufak tefek bazı mikropların vücuda sirayet edebilmesi, insanın hemen ölümcül bir hastalığa yakalanmaması e, şeklinde olabilir ise, fıskın bir hastalık olduğunu, bir arıza, bir anormallik, vücuda giren zararlı bir mikrop olduğunu e, akıldan çıkarmamak gerekiyor. Dolayısıyla e, hele bazı mikroplar vardır ki, e, çok az sayıda da olsa bir mikrobu kapmanız, e, ölümcül bir hastalığa e, uğramıyoruz. yani. Şu andaki olabilir. sars sars hastalığı Gibi. dururken çıktı. İşte, e, tabii burada ciddiyet meselesinde Nur suresinde onların fasıkları kast ederek ayet kelimelerde ebediyen şahitliklerini kabul etme kabul etme. Bu çok büyük bir yaptırım yani. O Nur suresindeki e, namuslu bir kadına iftira atma olayı olarak vurgulanır ebediyen ölünceye kadar şahitliğinin kabul edilmeyeceği bir fasıklık olarak vurgulanır. Bir de Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın ahkamına iftira atan insanların yaptıklarına ne diyeceğiz? Burayı ayırmak lazım. Ya. Bu ikisini ayırmak evet. lazım yani. Yani bir insana iftira atınca böylesine şahitliğinin hayat boyu kabul edilmeyeceği bir fasık damgası yenilirken Kur'an bu damgayı vururken, tekrar edelim, Resulullah'a hakaret eden ya da onun yolunu küçük göstermeye çalışan, Allah'ın dinine hakaretler eden, dinde şu yoktur, bu yoktur gibi kendi hevasından uydurup, Allah'ın dinine e, böylesine yanlışlıklar e, isnat eden, e, nice e, günümüzde medyada, Kalem oynatan veya boy gösteren insanlar var ya da yönetim tarzında e, her yerde e, bu tür e, kimseler olabilir. İşte bu soruyu eskiden beri alimlerimiz hep sormuşlar. Bir, namaz gibi dinimizin ibadetlerini günah işleyenlere teslim edebilir miyiz? E, yani namaz bizim Allah'a yaklaşacağımız en önemli bir vasıta. Miraç. Dolayısıyla böylesine Allah'a yaklaştıran bir ibadette bizim önümüze geçen, e, dolayısıyla Allah'a bizim ibadetlerimizi arz etme konusunda önder kabul ettiğimiz kişiler fasıklardan olabilir mi? Temelde olmaz. E, ama yine işte ehli sünnetin burada. E, belirli bir maslahattan yola çıkarak, e, günah işlemeyecek insanı bulmanın çok zor olabileceği e, durumundan hesaba katarak bir kolaylık değerlendirmiş. Ve imamın Müslüman alimlerin fasık olması çok çirkin olmakla birlikte, e, bir günah işleyeni, Hemen imamlıktan veya alim mevkiinden yere düşürmemek için e, arkalarından namaz kılınabilir diye değerlendirme yapmışlar. Ama bu arkalarında namaz kılınabilmesi daha sağlam bir imam, daha güzel, e, Allah'a ihlasla, e, salih amellerle yaklaşan bir kimse varken onun tercih edilmesi anlamında kesinlikle değildir. Ama büyük imamlığı aynı şekilde düşünmemişler. Çünkü insanları yönetmek, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hükmüne riayet etmeyince, çok net bir fasıklık olarak değerlendirildiği gibi, aynı zamanda zalimlik ve aynı zamanda da kafirlikle vasfedilmiş. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerle alakalı, Malum e, hepimizin maide bildiği suresi Maide Suresi 44, 45 ve 47. ayetlerde e, bilinçli olarak Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa insanlar fasık, aynı zamanda zalim ve aynı zamanda kafir olacakları e, vurgusu yapılmış. Tabii ki burada kalple alakalı olayın e, başka bir hükmün Allah'ın hükmüne tercih edilmesi gibi e, temel e, veriler de vardır ki ya da olmalıdır ki. ...o kimseye kafir denilmiş olsun. E, tarihte... ...Ebu Hanife'den... ...diğer mezhep imamlarına kadar... ...hepsi fasıkların... ...devlet yönetimine geçmesinin... ...caiz olup olmadığını... ...ısrarla gündeme getirmişler. Dört e, halifeden sonra... ...saltanatı... ...saltanat haline dönüştürülmeye çalışılan... ...hilafet konusunda... E, yer yer saray hayatının... ...bazı yanlışlıkları girince... Mürciye denilen bir akımı saraylar oluşturmuş. Bu da bir mezhep gibi. E, Kur'an'dan, sünnetten güya yola çıkarak iman edene hiçbir amel zarar vermez. E, bir kimse gerçek anlamda iman ediyorsa e, o kimse er geç mutlaka cennete gidecektir. Ne türlü ne işlerse işlesin demişler. E, haram işlemeyi bireylere de özellikle yöneticilere de kaçınılmaz bir şey olarak ...değerlendirdikleri gibi pek ciddi bir suç olarak da görülmemesi gerektiğini ifade etmişler. Bunlar Kur'an'daki bazı zellelerle ilgili peygamberlere ait hususları genel bir özellikmiş gibi kafirlere ait özellikle eş değerde tutarak ameli önemsemeyen bir çizgi sahibi olmuşlar. Maalesef günümüzde bu mürciye akımı adı mezhep olarak veya ilim olarak ifade edilmemiş olsa bile... Halkın önemli bir kesimine, özellikle günahkar insanlara veya yöneticilere sık sık arka planda bir sığınak, bir kale gibi olmuş. Yani nasıl olsa biz müminiz, Allah da gafurur rahim, ne türlü günah işlersek önemli değil. Dolayısıyla zaten günah işlemeyen insan da olmayacağına göre boş ver gibi Kur'an'da, hemen her ayette emredilen Allah'a itaat etmek, salih amel işlemek, kurtuluş için imanla birlikte şart olarak e, ifade edilse de, işte bu tür insanlar e, iman et gerisini merak etme, diye özetlenebilecek bir anlayışa gitmişler. Bunun Kur'an'dan prim alması, onay alması kesinlikle e, söz konusu olamaz. Her amel imanı götürmese bile kötü bir amel ise mutlaka eksiltir, zayıfa zafa uğratır ve giderek bu çizgi imanın kopacağı noktaya gelir ve zaten az sonra da inşallah konu açılınca gündeme getirebileceğimiz gibi küçük günahlar büyük günahlara kapı açar. Büyük günahlar ya da küçük günahlarda ısrar etmek şirket küfre doğru bir kapı açar ve bu kapı e, kolay kolay da Kapanmaz, vazgeçilmediği müddetçe. O yüzden günümüzde söz gelimi meşhur e, e, alimlerden Sayit Nursi merhum bile e, ilk meclise gitmiş. Orada bazı insanların, bazı yöneticilerin namaz kılmadıklarını görmüş. Sadece namaz kılmamaktan yola çıkarak namaz kılmayanların... Ee, fasık olduğunu, fasıkların hükmünün de geçerli olmadığını onların yüzüne karşı haykırabilmiştir. Haykırmalıdır çünkü Kur'an sünnet böyle emreder. Ee, Efdalül cihat, kelimetü adlin inde sultanin cair. Meşhur bir hadis-i şeriftir. Cihadın en üstünü en faziletlisi adalet kelimesini, İslam kelimesini, Allah'a itaat kelimesini zalim yöneticinin yüzüne haykırabilmektir denilmiş. Bu uğurda her türlü katlanılacak eziyetlere bir şehitliğe doğru giden bir ecir vermiş ve bundan kaçan insanların da cihattan kaçmış gibi sorumlulukları olacağını vurgulamıştır. O yüzden şuurlu Müslümanların yönetimi de tabii şuurlu Müslümanlardan olur. Allah'a itaat edenler, Allah'a itaat eden yönetimlere liyakat kespederler. Nasılsanız öyle idare edilirsiniz diyor çünkü hadis-i şerifte. Ama... E, Tekrar edelim, Kur'an fasıkların yönetimine hiç de e, sıcak bakılmaması gerektiğini vurgular. Ve e, yöneticileri seçenlere de bir ikazda bulunur. Seçtiğiniz kimselere dikkat edin öyleyse. Başınıza getirdiğiniz insanlara dikkat edin. Bir başka hadis-i şerifte de kişiler yöneticilerinin dini üzerinedirler evet. Ki çok ciddi bir Doğru. şey gerçekten. E, bu şekilde mahşerde hesaba çekilince gelip dönüp dolaşıp tebliğcilere, uyarıcılara siz bize bunu niye aktarmadınız, niye öğretmediniz evet. diye bir şikayetle beraber Rabbimizin huzurunda böyle bir şey var. E, e, söz oraya olur. gelmişken e, isterseniz bir iki cümle söyleyeyim. Buyurun. E, e, özellikle alimlerin veya alim geçinen tebliğcilerin, davetçilerin, mücahitlerin bu görevi e, hem yöneticilere... Hem toplumda öne çıkmış insanlara hem de sıradan vatandaşlara e, Allah'a isyan etmenin, e, onun haramlarını çiğnemenin, onun emirlerini yerine getirmemenin ne feci bir durum olduğunu e, ısrarla vurgulamaları yani emri bil maruf il münker yapmaları şarttır. Yoksa Kur'an-ı Kerim e, bu fasıklık, kelimesinin lügat anlamından yola çıkarak hani e, zehirli haşeratın yuvasının dışına çıkması dolayısıyla, dolayısıyla yuvasındayken kimselere zarar veremiyordu yuvasının dışına çıkınca başkalarına zarar verecek e, veba mikrobu taşıyan bir farenin yuvasının dışına çıkmasından dolayı veba mikrobunu ki bulaşıcı belki öldürücü bir hastalık insanlara e, ulaştıracak aynen onun gibi bir fasığın yönetici veya alim olduğunu düşünürseniz fasık olmanın Allah'ın hududunun dışına taşan, dolayısıyla kendi zehrini diğer insanlara ulaştıran bir e, zararlı haşerat şeklinde vurgulandığını hesaba katarsanız, fasık bir alimin ilmiyle insanları zehirleyeceğini, fasık bir yöneticinin yönetimiyle insanları cehenneme sürükleyeceğini, günahlara sürükleyeceğini, toplumu ifsad, ifsad edeceğini yani, değerlendirmiş Kur'an, o yüzden bizlere de e, hem alimlerimizin fasık olup olmadığını gözlememiz, fasık alimlere nazar itibar etmememiz, hem de kendimizin evimizde yöneticilik yaparken, iş yerinde yöneticilik yaparken, kendi nefsimizin arzu ve isteklerini yönetirken, çoluğumuzu çocuğumuzu yönetirken veya daha ileri safhadaki başka türlü yöneticilerin yöneticilik vasfını yaparlarken... Ee, günahlara, e, Allah'ın hükümlerinin dışında zulüm kabul edilecek e, uygulamalara yönelmeleri, zehirlerini başka insanlara e, ulaştırmaları yönü, yönüyle hem zulümdür, hem e, zararlı haşeratın özelliği gibidir, hem isyandır, e, hem de e, toplumu ifsad edecek bir anarşi, bir terördür. Evet e, kanunlara riayet etmeyenlere terörist veya anarşist diyorsunuz da Allah'ın kanunlarına, hükümlerine riayet etmeyenler en büyük terörist, en büyük anarşist değil de kimdir? Dolayısıyla siz falan yerdeki küçük bir anarşiste karşı çıkarken e, yönetim olarak e, insanları anarşiye yani Allah'a itaatsizliğe sevk etmenin vebalini elbette değerlendirmek zorundasınız. O yüzden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin hangi vasıflarla ifade edildiğini Kur'an'dan yola çıkarak müminlerin değerlendirmesi lazım. Burada da bir kolaylık kaçılıyordu. Zaman zaman yavaş yavaş bu oturuyor. Konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde biraz önce siz de değindiniz. Yani bu vasıflar sadece birkaç kişi veya birkaç bin kişi milyon kişi yönetenler değil. Aynı anda nefsi dedik. Evet. Birinci derecede. Sonra aile, toplum Böyle ipe sapa sığmaz, İslam'ı bir tarafa bırakın şeyini olarak zaten İslam'da hiç karşılaştırması söz konusu bile değil. Belki şeytan bile görse tiksineceği bir şeyin e, aileler yapısı içerisinde nefisten kaynaklanan sebeplerden dolayı öyle bir şey aşılmış ki, hududu aşılmış ki duyunca insanın tüyleri ürperiyor. Böyle acayip şeyler oluyor. Maalesef Ve yani... yani... Müslümanlar bu konuda ne kadar samimiler, Allah ne kadar yardım ediyor, etmiyor, ee, Müslümanlar kendi e, durumlarına bakmalılar. Evlerinde Allah'ın hududuna riayet etmiyorlarsa, yasaklarından kaçınıp emirlerine riayet etmiyorlarsa, evlerine Allah'ın hükmünü uygulayamıyorlarsa, bu insanın başka... E, topluma e, Allah'ın hükümlerini tatbik etmesi beklenilemeyeceği gibi e, onlara tavır alması da beklenemez. Onlar slogancılıktan öteye gidemez ve İslam'a Müslümanlara e, zarar daha çok dışımızdan kafirlerden gelmekten öte e, İslam'ı yanlış temsil eden, e, İslam'a davet ettiği halde kendisi gereği kadar onu riayet etmek için, yaşamak için gayret etmeyen bu tür e, ...fasık tipli insanların problemidir herhalde. Sıkıntı tabii ki. Onun için e, böyle bir hastalık var toplumumuzda. Biz de zamanı geldikçe, yeri geldikçe e, şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bak oradakinde ne kadar kötülükler, yanlışlıklar, efendim insanlığa zararlı şeyler görüyorsan... ...kendine dön, kendi ha. yaptıklarını da hesaba kat. Önce Kur'an-ı Kerim'in bize tavsiyesi, öğretisi, emri diyelim. Ne diyor? Önce nefsinizdekinizi bir değiştirin. Evet. Yani biz değişip dönüşmek yerine başkalarını değiştirip dönüştürmeye yöneliyoruz. Önce biz bir değişip dönüşünce hal sırasıyla bu iş gelecektir. Yani yüzme bu, bilmeyen insanın başkalarını kurtarmak. kurtarmaya gitmesi boğuluyor diye onları kurtarmaya çalışmasına benziyor işimiz. Tabii ki bu işlerin içerisinde... Şu ana kadar yaşadığımız hayattan edindiğimiz tecrübeler gereğince hakikaten alimler fıska fücura dünyanın basitliğine, dünyevileşmeye yönelmediği sürece öyle veya böyle yöneticiler ki günümüzün yöneticileri öyle kellesini alın da demiyorlar o tarihte okuduğumuz kadarıyla. Ruhunu Basit... alın, gönlünü alın diyorlar. Şöyle diyeyim ben o farklı bir yerde. Hiçbir korkuları olmadığı halde bir hakikati bir yöneticiye söylediklerinde büyük bir böyle canlarından olacak, uzuvlarından olacak herhangi bir tehditte olmadığı halde sadece işini düşünerek, sadece makamını düşünerek veya oradan istediği bir şeyi düşünerek bir İslam aliminin bir yöneticiye doğruları göstermek, hani bizim dinimizin de esaslarındandır yöneticilerinize tavsiyede bulunun, evet. tavsiyede bulunun. Yani buraya yapmayıp da, ki bugünkü alimler demek ki diğer o günkü hadisi şerifi beyan ettiniz, canı gidiyor, evet. uzvu gidiyor insanın yine de bunu söylüyor. Bugün belki makamından olacaktır veya işi yapılmayacaktır. Sadece bundan dolayı bile İslam alimleri bugün hakkı ketme diyorlar Maalesef. Bizim yazık olan tarafımız herhalde e, içimizi kemiren ağacın kurduğu gibi bizi kemiren de bu tür insanlar. Peki bu soruyu da geçtikten sonra yani imamlık konusunda diyoruz çok dikkat etmek. Lazım. Evet. Gerek namazlarda olsun gerekse yöneticilikte olsun çok en iyi sözüyle ilmiyle sözü inan ameli birbirine uyan insanları seçelim koyalım onlara tabi olalım. Zaten hadis-i şerifte de açıkça ifade edilmiş o iki sınıf, iki zümre, iki grup sağlam olursa bütün ümmet ya. sağlam olur. O iki grup bozulursa bütün ümmet, bütün alem bozulur. Onlar el-ümera ve el-ulema olarak ifade edilmiş yöneticiler ve alimler. Alimler bozulmadan yöneticiler kolay kolay bozulmaz. bozulmaz çünkü, çünkü onlar onlara engel olur. Evet. Canı pahasına da olsa Elde engel olur. Elde bir maruf neyyan-ı münker yaparlar. Kafirlerin tümü fasık mıdır? Bir sorusu. E, ori devam edelim. Müslümanlar, Müslümanlar da fısk sayılan günahlardan tümüyle uzak durabilirler mi? Evet. Uzak mıdırlar? Evet. Böyle... E, bir... Kısmen açıklamaya çalıştık yukarıda. Biraz daha genişletmek lazım bu e, ifadeleri. Beşer olma hasebiyle Allah bizi... ...hiç günah işlemeyecek... ...yapıda yaratmamış... ...arzularımız, heveslerimiz var... ...unutkanlığımız var, yanılmamız var... ...ihmalkarlığımız var... ...şeytanla imtihan olmamız... ...dünyayla imtihan olmamız var... ...bütün bunlarla birlikte... ...Allah'ın rahmet ve merhameti... ...ön plana çıkıyor... ...öfkemiz var, öfkelendiğimizde... Evet. ...peygamber gibi davranmayız... ...elbette, yani... ...beşer olmanın getirdiği bazı yanlış adımlar atmak... ...söz konusu olabilir... ...ama... Bunlarda ısrar etmek. İşte esas fısık dediğimiz şey o. Bunda ısrar etmek, hatayı kabullenmemek, suçu itiraf etmemek, hafife Allah'tan al af dilememek, hafife almak, önemsememek, boş vermek. Hatta o kendimizi hatalı olarak savunmak, hatayı savunmaya çalışmak. Ya bu niye günah olsun deyip aklı naklin önüne geçirmek. Allah bunu niye yasak kıldı? Aslında bunda hiç önemli bir şey yok deyip şeytanlaşmak. Şeytan niye... E, ...bana Adem'e secde edin emri verildi. Yani bunun mantığı yok. Ben ondan daha üstünüm gibi Allah'ın emrini mantığına e, göre değerlendirdi. ve Mantığına göre uygun olmadığı varsayımına gitti. Ama söz gelimi Adem aleyhisselam adam olmanın, Adem olmanın gereği olarak... ...Allah niye bu ağacı bana yasak kıldı? Nesi varmış bu ağacın? Yesem ne olur sanki? Ne zararı olur? Niye beni imtihana çekiyorsun? Demedi. Ee, yanlışlıkla nasılsa e, o ağaçtan yediği halde ya yedimse ne olacak Boş ver. Bir kerecik ee, yaptık. Yaptık demedi. Kendisini suçladı. Hata ettiğini, zulm işlediğini değerlendirdi ve hemen Allah'a tövbe ederek, niyaz ederek ona yöneldi. İşte Adem'in vasfı bir günah işleme yönüyle bir mümine ait bir özelliktir. Ama şeytanın vasfı. Günah işlemek yönüyle kafire ait bir özelliktir. Müminlerin liderlerinden biridir Hazreti Adem, bir peygamber olarak. Kafirlerin liderlerinin birincisidir şeytan. Dolayısıyla işlediğimiz günah bizi şeytanlaştırmaz veya ademleştirmez. İşlediğimiz günahtan sonraki tavrımız. Günah öncesi, günah işlerken ve günahtan sonraki tavrımız bizi adam olmaya götürür hatamızı kabullenerek, tövbe ederek, e, suçumuzu affettirerek ya da şeytanlığa götürür, şeytan gibi gerekçeler bularak, onu savunmaya kalkıp, e, kendi nefsimizi temize çıkartmaya çalışarak bu noktaya götürebilir. O yüzden e, günah işlerken, e, fısk sayılabilecek bir hatayı işlerken, unutarak, hata ederek, yanılarak, yanlış yaparak bir, Ayağın kayması şeklindedir mümine göre hata. Ötekisinde ise hiç önemli değil. Bile bile hata olduğunu, suç olduğunu, günah olduğunu bile bile o hatayı, o suçu işlemek söz konusudur kafirlerde. Müminlerin yine günah esnasındaki tavrıyla kafirlerin günah esnasındaki tavrı da farklıdır. Mümin günahın işlendiği anda hatasını fark ederken hemen ondan vazgeçer, tövbe eder, rücu eder yanıldım düştüm ayağa kalkayım der hemen toparlanır silkinir vazgeçer kafirse önemsemez hata olduğunu suç olduğunu kendisine söylense de ya da vicdanı ona hatırlatsa da işlemeye devam eder allah kafuru rahim der bazıları bazıları boş ver ne olacak bu kadarcık günahla ya da ne olmuş canım bu niye günah olsun ki demeye kalkar ki bu son nokta küfre atılan bir adımdır. Belki de içine girmektir. Günahtan sonra da işte tövbe etmek, pişmanlık duymak veya önemsememek e, müminle kafir arasında e, fıskın temel ayırımı şeklinde değerlendirilebilir. E, o yüzden kafirde asli bir yapıdır, temel bir yapıdır günah işlemek yani fasıklık. Müminde ise bir hata olarak, bir beşer icabı, bir ayağın kayması olarak düşünülebilir. Çünkü kafirlerin temel yapısıdır. Kalpleri evvela kaymıştır onların. Kalpleri teslim olmamıştır. Kalben inanma yönüyle evvela müşriğin, kafirin, münafığın kalbi, Allah'a itaatsızlık içindedir. İman etme, inanma, itikat yönüyle kalbi hastalanmıştır. Kalbi hasta olanın Elindeki ayağındaki ufak tefek hastalıkların gayet doğal olacağını değerlendirmek Şunu gerekiyor. Şunu da bir açıklayalım isterim hocam. Yani dinleyicilerimiz elbette bizleri senelerden beridir dinliyorlar ama yeri gelmiş ki bu kafir kelimesini çok kullanıyoruz. ...neyi içeriyor ki... ...neyi kapsıyor ki... ...başka bir kelime seçmiyoruz da... ...bunu seçiyoruz... ...bunu da biraz açarsak... ...bu, meselede, bu tanım da güzel bir şekilde anlaşılır... Evet. ...buna neyi örtüyorlar... ...neyi gizliyorlar... Evet. ...buradaki sır nedir yani acaba... ...onu evet. da bir şeyin içine bir bölüm olarak alırsak... ...olur... ...efendim kafir... ...küfreden... ...yani örten demek... Lügat anlamıyla çiftçiye bile... E, ...buğdayı toprakla örttüğü için... E, Eski Araplar kafir diyebiliyorlardı. Ama ıstılah da terim anlamı olarak kafirin inanç yönüyle e, bir anlamı e, yani vurgulandığı için de Yani bir hakikati örten. Evet. Biri şey örten. Bu. İşte onu söyleyeceğim. E, esas olarak Allah'ı örten. Allah'ın nimetleri, Allah'ın nesini örtersiniz? Nasıl örtersiniz? E, i̇nsanın kuşatması mümkün olmayan bir... E, Ele, bir, ayağı, gözü, kulağı, duyu, şey yap, ulaşmayan bir şey. Ulaşmayan. Yani... Ulaşmayan. E, gözüyle görmediği, idrak edemediği gayb alanında olan, her şeyi kuşatıcı olan Allah'ı tabi bir insanın e, örtmesi mümkün değil. Allah'ın nimetlerini örter. Yani kendisine verdiği, kendisi dışında verdiği, kendisinin yararlanması için verilen, sayısız nimetleri görmezlikten gelen bir kimseye Arapçada kefur, Türkçede nankör denilir. Ki bu kafir kelimesiyle aynı kelimeden aynı kökten türemiş. Kefur ile küfür. Aynı kef, f ve r harflerinden meydana gelmiştir. Dolayısıyla kafirlik nankörlüktür. Yani Allah'ın nimetini görmezlikten gelmektir. Siz bir çay ikram edene bile teşekkür etme ihtiyacı hissedersiniz. E, teşekkür edilmiyorsa bir nankörlükten bahsedersiniz. Bırakın çayı, e, çay içince de tat alabileceğimiz bir vücut yapısını bize veren, Çayı da yaratıcı olarak yaratan, sadece çayla değil, bütün dünyayı küçük ve büyük cisimlerine kadar makro ve mikro alem olarak bize hizmetçi kılan Rabb'ın nimetlerini görmezlikten gelmek, onu örtmek, ona şükretmemek, şükür nasıl olacak? Allah'ın emrine itaat etmekle olacak. Namaz bir şükür olduğu gibi zekat da bir şükürdür, gözü haramlardan sakındırmak da bir şükürdür. Dolayısıyla bunun tersini yapmak, yani haramlar, isyanlar yapmak, Allah'ın nimetlerini örtmeye kalkmaktır. Ama bu bilinçli olarak yapılırsa, önemsenmeyen bir suç olarak görülür ise... Veya kasıtlı yapılır, başkalarına engel işte, olmak. İşte demekle onu söylüyorum. Ee, bile bile yapılırsa bu kesinlikle küfürdür. Öteki türlü, işte fısk dediğimiz şey... Ayrımı o. İkizim ayrımı o, çizgi. bu ayrım küfrün içine girebilir... Evet. Ee, i̇manın içine girebilir. Niyete göre, duruma göre, tavra göre değişir. Yani şöyle demek mümkündür. Her fısk e, iman veya küfür değildir ama her küfür bir fısktır. He, yani Öbürü onu tam manasıyla kavruyor. kavruyor. Birisinde şey oluyor, yani, ayrım oluyor. Her fasık kafir değil ama her kafir, kafir fasıktır. Fasık. Aynı zamanda fasık. Kesinlikle. Şimdi ben burada oraya gelmişken şunu dedik ki, Kur'an-ı Kerim'de işte müşrikleri de bize tanıtırken, kendileri kabul etmedikleri gibi, evet. gelen hakikati, kendileri kabul etmedikleri gibi başkalarının kabul etmesine de mani oluyorlar. O büyük bir zulümdür, o fıskla ileri gitmek ve küfürdür. Onu da içine kattık. Evet. Bu daha da şiddetlendi. Evet. Bir de şimdi şöyle bir şey var hocam, yani... Burası da anlaşılması açısından bazen haberler gelir de insana bir haber duyar da hı hı. haberin mahiyeti ulaşmaz evet. kendine. O haberi mahiyetini bilmediği için insanlar burada ileri geri bir davranışta sözde davranışta bulunabilirler. Buradaki ince şeyi nasıl diyelim yani bu kişi tam bilgilenmediği halde. Kur'an'ın ve sünnetin fasıklık, fısık saydığı şeyleri işlerse evet. ne yapsın? Evet. Yani bilmeden işlerse, yanlış bilerek işlerse. Yanlış bilerek işlerse. diyelim. Bilmeden öyle yanlış biliyor veya evet. tam bilmiyor meseleyi. Evet. Burada e, konuya iki yönüyle e, bakmak lazım. Bir, Allah'ın e, merhametinden, rahmetinden yola çıkarak herkese kaldırabileceği yükü yüklediği insanın kapasitesi yeterli değilse ilmi derin değilse, İslam'ın tüm emir ve yasaklarını bilmiyorsa hata yani yanılarak yanlış olarak doğru zanlıyla yanlışı yanlış olarak doğruyu değerlendirip uygulamaya döküyorsa bu kimsenin affedilmeye daha yakın olduğunu tabii iyi niyetiyle tövbesiyle diğer doğru bildiklerini doğru şekilde yaşamasıyla birlikte düşünülebilir. Allah'ın Amener Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin işte 286. ayetlerinde ifade ettiği gibi bize dua ettiriyor. Biz Ya Rabbi la tuâhizna innesina ev ahta'na biz unuttuğumuzda ya da hata yaptığımızda yanlışlıkla bir suç işlediğimizde bizi muâheze etme hesaba çekme diye dua ettiriyor. Çünkü mümkün ki e, muâheze edebilir. Ee, mümkün mi? ki e, dua edersek, tövbe edersek etmeyebilir. Allah'a kalmış ve bize dua ettiriyor. Dolayısıyla olayın bir tarafından böyle değerlendirilebilir. Hata ile yanlışlıkla bilmeden yapılan bir suçtan dolayı. İkinci taraftan şöyle de değerlendirilebilir ki bu da doğrudur. Niye bilmiyordu? Karın doyurmasını biliyor. Karının doyurulması için ne tür çalışmalar yapılacak? 50 çeşit. Para kazanılacak işi biliyor. E, lafa gelince her türlü problemini çözecek şekilde e, bilgi sahibi oluyor veya bunu dillendirebiliyor. Kafası müsait ve e, dünyadaki işini doğrultmak için gayret sarf ediyor. Ahirete ne kadar önem verdi? Allah'ın emirlerine ne kadar önem verdi? Farz olan ilmi ne kadar ...öğrenmeye gayret etti. Niye öğrenmedi? Öğrenenlerin bir suçu mu var? Öğren, öğrenenler... ...günaha girecek o şeyi yapınca. Ama bilmeyenler... ...günaha girmeyecek. Ee, niye? Bilmediğinden dolayı. O zaman alimler niye öğrensin? İlim öğrenmek kötü bir şey. Ee, cahiller... Bildikçe bilmedi... soru artıyor. Evet. Hesabı artıyor. Artıyor ise, ilim bir suç unsuru gibi... ...kabul edilecekse... Ben de cahil olayım demez mi alimler? Cahillere prim var, günah yok. Alimlere ise e, o suçun, suç olduğunu bildiği için günah var. Yani bu da İslam'ın e, koyduğu adalet sistemine e, uygun bir e, düşünce tarzı olmayabilir birinci şıkta ifade ettiğimiz durum. E, Kur'an-ı Kerim ise tersini söylüyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah'ın bilenlerin yanında olduğunu... ...bilenlerin Allah'a yakın olduğunu, e, dolayısıyla bunların daha üstün, daha faziletli olduğunu ifade ediyor. E, bilmeden hata işleyenlerin iki tane suç işlediklerini, alimlerin söz gelimi bir tane suç işlediklerini ifade edebiliriz. Aynı konuda bir yanlıştan dolayı. Alimler söz gelimi bildikleri halde bir günah işlediler, o suç ne kadar ise. O ona sahipler cahillerse iki tane suç işlemiş oluyor bir yaptığı suç alemiyle aynı ise o suçun günahı iki bilmediklerinin öğrenmeleri farz olduğu halde öğrenmedikleri için Allah'ın hükmüne Allah'ın dinine Allah'ın öğrenin dediği ilmi özelliklere sahip olmak gayretinde bulunmadıkları o konuda da isyan ettikleri o konuda da suç işledikleri için i̇syan iki günah demeyelim de yani isyan eden da vardır, göre değişir, değişir ihmalkar davrandı. Yani o da olur öteki türlü de olur. İhmalkarlık evet. ee, bazen şey şey bazen mi? gafletten olur, bazen ihanetten olur, bazen kötü niyetten olur. Evet. Yani duruma göre değişir. Durur. Söz gelimi biz, siz e, bir yangına karşı ihmalkarlıkla e, sumusluğuna karşı ihmalkarlığı eşit tutmazsınız. Yani bir ihmalkarlık vardır ki e, cezası suçu çok büyüktür. Yani ne yapalım canım ihmalkarmış e Çaktım kibriti yan orma yani orman yani, yandı. Ya yani biz kibriti çapmış o kadar önemli değil bir ihmal demezsiniz. Yani olayın büyüklüğüne, sebebine, niye yapıp yapılmadığına dair bir sürü tavırlar geliştirirsiniz. O yüzden biz bilerek veya bilmeyerek yapılan günahlardan dolayı böyle bir iki yönlü değerlendirme e, ortaya koymuş olalım ben konuyu biraz da şuraya getirmek istiyorum insanlar biliyor da ne oluyor e, gibi bir anlayış var yani e, topluma bu bilme konusunda göz attığımızda bugün e, Allah'ın emri olduğunu bilmiyor mu başı açık gezen kadınlar veya kızlar yani Türkiye'de yaşayıp da başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu bilmeyen duymayan bir kadın veya kız olduğunu düşünebilir miyiz ...ya da namaz kılmayan bir insan... ...ya namaz kılmanın farz olduğunu bilmiyormuş... ...Allah'ın emri olduğunu bilmiyormuş... ...içki içen bir kimse... ...bunun haram olduğunu duymamış, bilmemiş... ...mümkün mü böyle bir şey? Belki... E, ...şeylerde dünyanın öbür ucunda falan olabilir. Türkiye'den bahsediyor... Ya, ya mümkün olur mu cami? illa... ...sonra mümkün olmadığını şuradan anlıyoruz... ...bu tür insanlarla konuşurken... ...şu itirafı da peşlerinden getiriyorlar... ...benim dedem... hocaydı. E. Nenem şöyleydi, atam böyleydi diye kendileri beş peşine diyor ya, yani mahkemeye gitse, savcının karşısına gelse bak, O zaman şunu güzel gene itiraf ettin der. O zaman deden yemek yedi, e, gezdi, eğlendi diye, e, onlar adına, onların yaptığı yeterli oluyorsa, öyle demen gerekiyor. Yani samimiyet ise bu. E, onların e, dininden, imanından e, biz nasip alacaksak, onların Yediğinden içtiğinden de nasip almış olalım ve yiyip içmeyelim. Uyumayalım. Evet yani bu tabii ki onların da e, e, tatmin olmadığı bir e, laf icabı söylenen bir şey. Şunu demek istiyorum. İnsanlar günah olduğunu, haram olduğunu, fısk olduğunu bilmiyor değil ama, ama önemsemiyor. Konu bilmemekten değil e, boş vermekten ibaret oluyor. Ne kadar önemsemiyor? Günah diyorsunuz adamı haram diyorsunuz söz gelimi sigaradan bahsederken söz gelimi gıybet etmekten bahsederken söz gelimi namaz gibi imandan insanı çıkartabilecek bu ihtimali olan bir itaatsızlık yaparken namazsızlık yaparken kişiye uyarıda bulunuyorsunuz veya o kimseyle değerli konuşma yaptığınızda adam ya Allah kafur rahim diyor boş veriyor, önemsemiyor. Bir, bir yer almıyor. Vaizler bugüne kadar hep haramları anlatıyor, günahları anlatıyor, farzları anlatıyor, namazdan, ahlaktan bahsediyor. Ama pek bir netice elde edilmiyor. Çünkü adam bir aylık maaş alamasa ne kadar bir tepki gösterir, ne kadar önemser, ne kadar gözünde büyütür olayı... Cehenneme gitmeye vesile olacakmış bir suç. O önemli değil o kadar onun için. Yani bir SARS mikrobu, mikrobu kadar önemli değil. Bir AIDS mikrobu kadar önemli değil bir günah, bir fısk, bir haram onun gözünde. E, ce, cehenneme düşmek çok önemli değil. O zaman ne kadar cehennemi önemli? tanımıyor. Tanımıyordan duymadı, bilmiyor, tanımıyor anlamından ziyade Cehennem inanmıyor mu acaba diye bir soru sormamız gerekiyor. Bu Evet veya hayır cevabı verilmesi gereken bir soru değil ama kocaman bir soru. Acaba ne kadar inanıyor? Kırmızı ışıkta durmayınca araba süratle gidiyorsa, başına gelecek problemi tahmin ettiği kadar Allah'ın yasak dediği kırmızı ışıklar koyduğu, şuraya giremezsin, şunu yapamazsın, burası tehlikelidir, burası yasaktır dediği lambaların neticesindeki durumu e, dünyevi zarar kadar hesaba katmıyor, önemsemiyor. Yani devletin koyduğu bir yasak çok önemli, Allah'ın koyduğu yasak o kadar önemli değil gibi bir mantığa gidiyor. Öyleyse kim kimin kuludur, kim kimin cezasını önemsiyor, ee, Yani kime itaat ediyor, kim, kimin e, otoritesine tümüyle boyun eğmiş mutlak otorite olarak, kimi kimden üstün görüyor, hangi yasakları daha önemli görüyor noktasından yola çıkarak bir imanı e, teraziye tekrar koymak e, yeterli bir... E, grama ulaşıp ulaşmadığını e, sorgulamak e, lazım. E, buradan yola çıkarak e, bugüne kadar nice zevkli, rahat, lüks bir hayat yaşamış olsak elimize ne geçti şimdi Allah aşkına? Yani dünkü yediğim çok kıymetli çok güzel yiyeceklerin, gezdiğim tozduğum, eğlendiğim rahat, lüks yaşayışlarımın bugüne ne faydası var? Tersi de bunun mümkün. Dünkü zahmetlerim, sıkıntılarım, hastalıklarım, dertlerim ee, imtihanlarım, belalarım bugün benden neyi giderdi? Ee, bu soruya cevap verirken işte yarın öleceğimizi hesaba katsak aldığımız keyiflerin, zevklerin e, ne kadarı unutulup ne kadarı öteki tarafa gidecek onu hesaba katsak iyi veya kötü günler geçirmemizin sadece sevap veya günah olarak bizimle öteki dünyaya gideceğini Amel defteri dediğimiz şeylerin sol tarafta hep günahların yazılı olduğunu, e, dünyanın bir masal gibi, rüya gibi, eğlence de olsa, sıkıntı da olsa gelip geçiverdiğini düşünmüş olsak, fısk konusuna, günah konusuna nasıl bakarız acaba? Bizi bir, bir, birisi bize dese ki yarım saat sonra öleceksin, inanmış olsak buna, hala fıska devam eder miyiz, günahlara devam eder miyiz? Yarım saat sonra ölmeyeceğimizi kim garanti edebilir? E, bu dünyada çalışıp çabalıyoruz, zahmet çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz, e, yarın aç kalmayalım diye. Maaş alalım, para kazanalım, e, işte giyimimiz, yiyeceğimiz vesairemiz e, için ihtiyaçlarımızı karşılayalım diye. Ahirete ne hazırlıyoruz, oraya ne götürüyoruz? Orada aç kalmanın, orada çıplak kalmanın, orada yanmanın veya... Ödül e, sahibi olmanın e, nelerle mümkün olacağını, işte salih amel veya fısk, e, nereye götürecektir? Bunları değerlendirsek. Orada geçecek para salih ameldir. İşte günah dediğimiz, fısk dediğimiz şeyler kalp paradır. E, geçmeyecek orada. Hatta tam tersine e, farklı kapılar açılacak onunla. Yani cehennemdeki ateşlerimizi biz götürüyoruz buradan adına haram diyoruz, fısk diyoruz, günah diyoruz. Biz taşıyoruz, hammallık yapıyoruz. O bile biz haram işlerken ne kadar zevk aldık. Eğer vicdanımız varsa, fıtratımız varsa bizi devamlı rahatsız etti. Burası aslında hassas bir nokta. İsterseniz kısaca bunu değerlendireyim. Müminin kalbi günah konusunda fısk olan herhangi bir davranışta rahatsızlık duyar. O yüzden Peygamberimiz diyor ki sen fetvanı alsan da kalbine danış. Günah öyle bir şeydir ki yaptığın zaman içinde bir sızı, bir eziklik, bir rahatsızlık duyarsın. Vicdanın hoşuna gitmez. Sevap da öyle bir şeydir ki vicdanın rahat duyar, huzurlu, huzur duyar, bir mutlu olur. Yani cebinden para çıkar bir hayır, sadaka, zekat, infak olarak. E, cebinden çıkar ama kalbine bir şeyler ilave olur. Sevinirsin. Yani. Sevinirsin, mutluluk duyarsın. İşte bu sevaptır. Bir de günah işlediğin zaman kalbinde duyduğun bir sıkıntı. Ha, i̇nsan böyle sıkıntı duya duya ne olacaktır? Devamlı insan vicdanının, kalbinin e, böylesine sen yanlış yapıyorsun sözüne tahammül edemez. İkisi arasında bir tercih yapmak durumundadır. Ya kalbini susturacaktır, vicdanına baskı yapacaktır ya da amellerini değiştirecek, e, vicdanının, kalbinin e, rahatlık, e, mutluluk duyacağı davranışlar sergileyecek. Şeytan bu noktadan yola çıkarak insan psikolojisine öyle etki eder ki insanı günah işleye işleye küfre götürür. Ee, şöyle ki günah işleyen e, vicdanı rahatsız olduğundan bundan kurtulmak için e, günahları da terk etmiyorsa ki esas yapılması gereken odur. Günahlarına önce mazeretler bahaneler bulur. Der ki aslında şöyle yapacaktım da şöyle oluverdi yanlışlıkla yaptım. İşte e, benim aslında niyetim şuydu vesaire gibi kendini e, temize çıkartmaya, belki günahın suçunu başkalarına yüklemeye çalışır. Şeytanın Adem'e suçu yüklediği gibi. Adem suçu yüklemedi başkalarına. Demedi ki şeytan beni kandırdı. En güzel örneği sergiledi. Evet. İşte şeytanın yolu ve şeytanileşmenin yolu buradan e, girer ve sonra günahı savunmaya başlar. E, yani vicdanındaki rahatsızlığı bastırmak için. Sürekli. Suçu normal görmeye baş. Ya bu devirde de ne olacak zaten? Yani faiz aslında haram mı? Başını açtığında ne oldu yani? Zina mı etmiş oldun? E, Kötü bir şey mi? Kapatanların ya, başı görev mi derdi? Yani... E, Dolayısıyla insanın gönlü temiz olacak, kalbi temiz olacak. Sen ona bak canım. Yani namaz kılmakla iş bitiyor mu? Nice namaz kılanlar var, şöyle hatalar yapıyor. Nice namaz kılmayan insanlar da iyi olabilir. Ben namaz kılmıyorum ama şöyle şöyle iyi yönlerim var demeye gider. Ve sonra yani namaz kılmak da ne olacak canım sende? Şu haramdan vazgeçince e, ne kazanacaksın? E, yani bunlar niye haram kılınmış hele bu devirde? Niye farz kılınmış? Şu kadar meşguliyet içinde namaza yer mi? Yani illa olması mı gerekiyor gibi şeytan... Vicdanını susturmak için yaptığı suçun normal olduğunu, e, suç olmadığını ister kalp temizliğinden yola çıkarak ister kendini temize çıkartarak Allah'ın hükmüne itiraz ettirmeye götürür. Niye haram kıldı, niye farz kıldı? Aynen şeytanın mantığıdır bu. Niye beni Adem'e saygı duymakla emrettin? O şundan yaratıldı, ben bundan. Benim aklıma göre ona saygı duyulması gerekmiyordu. Dolayısıyla bugünkü insanda bana göre bu yanlış değildir, bana göre bu güzeldir diye Allah'ın haramlarına e, güzellik ya da helallarına çirkinlik, emirlerine e, gereksizlik atfedebilir. Kur'an-ı Kerim ısrarla vurguluyor ki <gülüyor> O kafirlerin, o fasıkların günah işlerini şeytan süsledi, Allah'ı pulladı. İnsana karısı güzel gelmiyor da şu ne kadar ahlaksız ne kadar şu bu olduğunu e, açık kelimelerle söylesem belki suç işlemiş olurum aslında normal vasıflarını söylemiş olsam sanatçı denilen e, şarkıcıların artistlerin e, yalancı e, yapıları yüz, yüzleri e, bir Müslümanın karısından kendisine güzel gözüküyor. Evinde karısına bakmıyor da çarşıda sokaktaki allanıp pullanmış işte e, bana bak diyen e, ortamalı e, insanların e, vücutlarına bakıyor. Niçin? Şeytan amellerini süslediği için. Kötülükleri güzel gösteriyor. Çirkinlikleri, efendim, e, insana şiirleştiriyor, davetkar yapıyor. E, şeytanın görevi bu. İnsansa düşünmeli. Allah'ın haram kıldığında hiçbir güzellik yok. E, i̇yilik yok, doğruluk yok. Kalbin sıkıntı duyacağı, rahatsızlık duyacağı bir e, problem var. E, her türlü güzellikte, ibadette, zikirde, ibadette, itaatta ne var? Kalbin mutmainliği var, huzuru var, mutluluğu var. Daha bu dünyada bunlar avans. Öteki dünyada ise dünyadaki güzelliğe uygun bir güzellik. Ahirete de e, dünyada çirkince yaşayanların fısk dolu, haram dolu, günah dolu hayatlarının bir e, karşılığı olan e, Allah muhafaza cehennem hayatının vurgulanması söz konusu edilmiş. O yüzden biz e, günahları akıl yoluyla tartmak, hikmetini ille öğrenmeye gerekmek yerine... Allah'a teslim olmalıyız. Kırmızı ışık, ya buraya niye kırmızı ışık koydular? Uygun değil buraya kırmızı ışık koymak. Boşver dolayısıyla. Yani bu kırmızı ışığı geçsem ne olacak? Derse, bu insanın ne tür e, zararlara yol açacağını, hem kendisine hem yanındaki veya karşısındaki trafikteki e, insanlara ne tür zararlara yol açacağını düşünmek lazım. Bu beşerin koyduğu bir kırmızı ışık, e, niye konduğu, Konmadı değil uyulması gereken bir durum olarak görüyorsunuz da Allah gibi hiç hata yapmayan hep insanın iyiliği için yasaklar ve emirler koyan bir zatın yasaklarını sorgulamak. Niye bu haramdı haram mı olur canım sende diye şeytanın açacağı küfür kapısından girmek affedilmeyecek bir fasıklıktır. Dolayısıyla bu fasıklık küfre geçiş yapılan bir fasıklık olur. müminse Nasılsa yanılır, yanlış yapar, hata eder, ayağa kayar, e, tökezler. Sırat-ı müstakim yolcusu e, ne yapmaz? Israrla hata yapmaz. Yolda yürürken ayağa sağlam basar e, fasıklıktan kaçan e, salih amel sahibi insan. Düşmemeye çalışır, engellere takılmamaya gayret eder. Ama ayağı hiç sürçmez, hiç yanılmaz, hiç düşmez değil. O da beşer olmak hasebiyle mümkün. Ee, ...şu veya bu dikkatsizliğinden dolayı, unutmasından, yanılmasından dolayı tökezleyebilir. Hatta belki düşebilir. Bu da mümkündür. Ama nasıl olsa düştüm deyip de, düştüğü yerde kalmak, işte bu cidden mantıksız, akılsız fasıkların, kafirlerin işidir. Çok çirkindir. Yani düşen bir insan, sırat-ı müstakim yolcusu, cennete doğru gittiği yolda düşerse, hemen bir daha düşmemek için... ...daha fazla tedbir alıp... E, ...akıllanması gerekiyor... ...ve hemen toparlanıp kalkması gerekiyor. Sık sık düşen... ...düşmeden yaşamayan... ...düşüp de kalkmayan... ...kişide bir anormallik vardır. İşte bazı düşüşler... ...hatta sakatlıklar oluşturur. İnsan öyle tehlikeli bir yerde düşer... ...ayağı öyle bir kayar ki... E, ...tedavi edilmeyince... ...normal yürüyemeyecek... ...sakatlıklara e, maruz kalır. Dolayısıyla... Bunların tedavi merkezleri tövbelerdir, af çeşmeleriyle arınmaktır, ibadetlere, taatlara yönelmektir. Tedavi olması gerekiyor. Tövbe ile tedavi edilmeyen sakatlıklar ölümcül dertlere dönüşebilir, istikamet kaybolur, problemi siz yolda görmeye başlarsınız, yoldan çıkmış olursunuz. Tehlikeli virajlardan kendinizi alamazsınız, uçurumlara yuvarlanırsınız. O yüzden... Cennete doğru giden e, insanın, cennet yolunun zorluklarla, sıkıntılarla, e, musibetlerle dolu olduğunu hesaba katması lazım. Ki yani e, mücadele verilmesi gereken bir insan bir şey kazanırken mücadele veriyor ya, cennet gibi bir yeri kazanmak büyük bir mücadele gerektirir. Bedel istiyor tabii. Bir bedel istiyor. E, belki bir iman, onun başlangıcı salih amel, arkasından evet. geliyor. Günahlardan kaçın. İşte fısk Kaçın ondan. Evet. Kaçın ondan. Çok da yorulmadan. Allah yorulmadan da ulaşacağınızı şey yapmış. Hala ee, şey yapalım. Peki hocam bir kavramımızı tamamladık. Öbür kavram. Ee, i̇nşallah ben kavramı kav, tamamladık e, demeyeyim. E, önemli bir konu olduğunu e, düşünüyorum. Günah kavramının, fısk kavramının. E, haftaya biraz daha olayı değerlendirelim. Biraz daha değerlendirelim. başka boyutuyla değerlendirelim inşallah. Bunun içerisine şey de katalım o zaman. Cehennemi bir tanıtalım, cenneti bir tanıtalım. Bu, Onu da ondan sonraki hafta yapalım inşallah. Yapılanlar nereye götürüyor e, şeyine getirelim. İnşallah. İki şeyi de ben hatırlatayım. Bir, İmam Maturidi, Hanefilerin ve o ekolun mezhep, idikat mezhep imamıdır. Bunu bizim dinleyicilerimiz de bilirler. Onun bir sözünü okumuştum bir yerde, evet. diyor ki ısrar eden, fıskında ısrar edeni biz kafir şeyinde görürüz, evet. yolunda Doğru. görürüz. İmam Azam Efendimizin de bir sözünde, ilim öğrenme konusunda araştırmayanları diyor, tehlikeli görürüz. Evet. Bir haber geldiğinde onun mahiyetini araştırmıyorlarsa o zaman onda bir şüphe arz ederiz. Acaba evet. niye araştırmıyor? Onu öğrenmesi lazım. Hakikati öğrenene kadar mutlaka bir çaba sarf etmesi lazım. Evet, e, birinci e, konu, alimlerce genel bir ölçü olarak şöyle değerlendirilmiş. Hiçbir küçük günah yoktur ki ısrar edildiği halde küçük kalmış olsun. Hiçbir büyük günah da yoktur ki tövbe edildiği müddetçe büyük günah olarak kalsın. Yani... Küçük gördüğümüz günahlar damlaya damlaya göl olduğu gibi küçükler büyüyecekler, büyüyenler devleşecekler ve giderek bizi devireceklerdir. Siz mikropları küçük görürseniz, önemsemezseniz... Hiç görmüyorsun zaten. Efendim? Görmediğimiz halde o küçücük <gülüyor> mikroplar küçük gören insanları öyle bir tuş ederler ki... Yerinden kalkamaz. Kalkamaz. Başkaları mezara i̇şte, götürür. İşte günahlar böyle. Evet. Sigara bile olsa... Haram mıdır, mekruh mudur? Bırak tartışmayı be kardeşim. Allah'ın hoşlanmadığı bir şey olması, e, bunun güzel bir nimet sayılmayacağı, besmelesiz ağza girmesi, tuvalette bile içilecek bir durumda olması, saygın babanın yanında falan içilememesi. E, yani insan bedenine hiçbir faydasının olmaması. Mi? Tam tersine bütün bilim adamları sağlığa zararlıdır diyor. Hatta üzerine yazıyor. Yani... Sağlığa zararlı olan bir şeyin mübah olmaması, helal olmaması, güzel olmaması söz konusuyken kokusuyla başka insanları rahatsız ederek kul hakkına bile tecavüz ise haram mıydı mekruh muydu bırak böyle tartışmaları. Sana bunu savunmak, haram da mekruh tartışmasını ile bir noktaya varmak değil. Mekruh ne demek? Çirkin görülen, dinin hoş görmediği bir şey. Dinin hoş görmediyse nasıl hoş görürsün? demek ve ayağımızın altına alı vermek gerekiyor. Sigarayı önemsemediğimiz zaman başka türlü günahları da önemsemiyoruz. Etrafda çok kirletiyor be hocam. Yani bu sigara deyince çok bu şeylerde otobüs duraklarında, dolmuş duraklarında insan görünce ne yani, kadar etraf kirletiyor ya? Yani. Bu insanın gönlü ne kadar kirleniyordur bir de yani. günah olarak, manevi olarak. E, sigara misal. Yani. Ben sigarayı bırakamıyorsam Müslüman olarak başka adamda da içkisine bırakamıyordur. Evet. Filan adamda da zinasını bırakamıyordur. Aynen Benim öyle. ona nasıl, nasıl tebliğ etmem gerekiyor o zaman nasıl ederim? İradem zayıf diyorsam onun da iradesi zayıf. Dolayısıyla burada yapılması gereken hataları savunmak, küçüktü vesaireydi demek, mekruh vesaire tartışması yapmak değil. Israrla yapılan küçük günahların kesinlikle küçük kalmayacağı bilinmelidir. Unutulmaz. Dolayısıyla bunu düzeltmenin yolu Hemen vermektir. Onun yerine güzel alışkanlıklar edinmektir. Sözün özü, e, günahlarımıza tövbe ediyoruz. Yanıldık, hata ettikse Allah'tan af diliyoruz. E, hatalarımızda ısrar etmiyoruz. Onlara kılıf bulmaya çalışmıyoruz. Nefsimizi temize çıkartmak yerine, hatalı olduğumuzu düşünerek, Allah'ın affını hem tövbe ederek hem de suçlu, suçlu olduğumuz davranışlardaki... E, Gidişatımızı değiştirerek yani pişmanlık duyarak yani fıskı günahları en küçüğüyle bile terk ederek e, cennet yolunda güzel adımlarla güzel hedefe doğru e, gitmeye hem gayret hem dua hem yardımlaşma yönüyle e, adımlarımızı güzelleştirmek gerekiyor. Hayırlı akşamlar dilerim efendim. Güzelliklerle kalın günahlardan uzak güzel bir hayat geçirin sayın dinleyiciler. Hayırlı akşamlar.